Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ala ve Peki babu salat el musafir yolcu namazı. Yolcu kime diyoruz? 90 kilometreden daha uzun bir mesafeye gidene. Hanefi mezhebine göre bu 18 fersa. İmam Şafii'ye göre ne kadar? 16 fersa. 16 Hanefilere göre 18 ee, Allahu Alem İbni Ömer İbn Ömer'e soruyor birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ne kadar bir yerde Namazı kas ederdi O da diyor ki Süveyda'yı biliyor musun İşte oraya gidince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Namazlarımızı kasrederdik Kasruz salah demek Dört vekatlı bir namazı Seferde ikiye düşürmek Kasruz salah Dördü ikiye düşürmek Hanefi mezhebine göre bu nedir? azimettir değil mi? azimet yani bir ibadeti ilk emredildiği şekilde yapmak İmam-ı Şafi'ye göre ruhsattır İmam-ı Şafi'ye göre ruhsattır bize göre azimettir diğerleri de işte ruhsat olduğuna diğer mezheplerde onlar da ruhsat olduğunu söylüyorlar ama Hanefilerin delili nedir? Hadeş-i Şerifler var en başta Ayşe annemizden gelen rivayet var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ayşe annemiz rivayet ediyorlardı. Ayşe ne buyuruyorlardı? Namaz başta iki rekat olarak farz kılındı. Dolayısıyla namazın aslı nedir? İki rekattır diyoruz, iki rekattır. İşte namazda, biz bu aslı yerine getiriyoruz. Yine i̇bn Abbas Efendimiz'den ribayet ediyor. اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ ala عَلَى لِسَانِ نَب۪يكُمْ فِي الْحَدَرِ اَرْبَعَنْ وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ Allah Azze ve Celle peygamber lisanıyla size namazı hadarda. Yani mukimken dört seferde iki olarak farz kıldı buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki şimdi... Azimettir diyoruz. Birisi sefer halinde eğer bu namazı yani farz namazı dört kısa bilerek kısa günahkar olur, değil mi? Bilerek kısa günahkar olur. Siz seferisiniz namaz iki kılmanız gerekiyor, dört kıldınız. Arkada da kim var? Mukim var. Oranın halkı var. Onlar ise uydular. Namazlar olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü sizin Birinci oturuşunuz kade, birinci kade nedir? Farzdır. İkincisi, artık üç ve dördün rekat sizin için ne oldu? Nafile oldu. Hanefi mezhebine göre iki rekat kılacaktı. Azimet ikiydi, üç ve dördü kılarsa bunlar nafile olur. Peki üç ve dört sizin adınıza nafile oldu. Adam için, mukim için farz oturuş hangisi? Son oturuş. Ee, şöyle tasih edeyim ben bunu. Ee, farzın, eğer farzınız kazaya kalırsa, farzınız kazaya kalırsa, nasıl kazaya kalırsa, siz, burada diyelim Ahmet kardeşim nedir? Ee, seferidir. Peki Muhammed nedir? Mukimdir. Ahmet Seferi, Muhammed Mukim. İkisi de ölen namazını kılamadılar, kazaya kaldı. Şimdi bu Seferi olan kardeşim, Seferi olan kardeşim, Uysa mukim olan arkasında Namazı kılabilir mi? Kılamaz Seferi mukimin arkasında Aynı namazları kazaya kaldı Kılamaz Neden kılamaz? Çünkü bunun ilk oturuşu Mukim olduğundan dolayı vaciptir Bununki ise nedir? İki rekat zaten kılacak farzdır Dolayısıyla <gülüyor> Güçlü zayıfın üzerine bina edilmez Peki şimdi şu meseleye gelelim. Efendim o mesele nedir? Ee, siz seferisiniz, oradakiler de mukim. Öğle namazını kılıyorsunuz, üç ve dördüncü rekat imamsınız. Nedir size? Sünnet. Yani sünnet namaz oluyor. Çünkü ikiden sonra kılamazdınız. Size azimet iki rekat kılmaktı. Üç ve dördüncü rekatlar nafile oldular. Peki arkadaki ne 3 Üç ve dört. Farz. Değil mi? Onlar mukim. Siz seferisiniz Arkadakilere farz Dolayısıyla onlar size uyabilirler mi? Uyamazlar Ne demiştik? <gülüyor> Arkadakilerin 3 ve 4'ün rekatı farz Sizinki nafile Nafile kılıyorsunuz 3 ve 4'te Dolayısıyla güçlü namaz Zayıf üzerine bina edilemez Efendim bir de bu seferilikte ne var? Vatanı asli var Vatanı ikame var bir de vatanın süknava. Asıl asıl olan vatan ikame ile vatanı asli olması. Vatan asli nedir? Ya doğduğunuz yerdir veya tehhül ettiğiniz yerdir. Tehhül ettiğiniz. Men taahala fi belletin faw wa minha veya fi ardhin faw minha. Kim bir yerde tehhül ederse oradan kabul edilir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu teahhülde tabi ulema bu teahül kelimesinde farklı mutalâlarda bulunuyor. Bir mutalâ şu, birisinin bir yerde bir arsası olsa yine orada teahül etmiştir. Veya birisinin evi olsa teahül etmiştir. Veya birisinin artık vatanıdır, babası oradadır, bu da teahül etmiştir. Bunlara bakarak farklı farklı hüküm verebilirsiniz. Biz şimdi şuna baksak, desek ki, babanıza ait, size de ait dolayısıyla e, köyünüz var. O ama siz şu an nerede duruyorsunuz? Samsun'da duruyorsunuz. Ama köyünüz orada. Köye gidince namazı ne kılacaksınız? Tam kılacaksınız. Neden? Men bil arzi fev Kim bir yerde teheccür ederse oradan kabul ediliyor. Hazreti Osman bunu rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Şimdi babanız orada eğer teahhül etmeyi, bak üç ayrı mana veriyoruz buna demiştik. Yani vatanınız, doğduğunuz yer, babanızın olduğu yer aldıysanız, babanızın olduğu yere gidince namazları orada tam kılıyorsunuz. Peki kendi ikamet ettiğiniz, evini aldığınız, evinizi aldığınız yer var, Samsun var. E burada da namazı tam kılıyorsunuz. Peki fıkıh kitaplarımızda, metin kitaplarında, batel vatanu'l asli bil vatanil bil vatana asli batel vatanu'l asli bil vatanu'l asli vatan asli, vatan aslı ile bozulur. E nasıl bozulur? Eğer önceki vatanı satarsa. Yani sizin karsa e, Kars'ta yeriniz var. Kars'ı sattınız. Kars'a hiçbir şey bırakmadınız. Geldiniz Samsun'a yerleştiniz. Kars'a dönüp gidince namazı ne kılacaksınız? Artık 2 kılacaksınız 15 günden fazla kalmayacaksanız Namazı 2 kılıyorsunuz Orada bir şey kalmadı Peki burada eviniz var Ama Kars'ta da eviniz duruyor Kars'a gidince ne yapıyorsunuz Namazı orada da Tam kılıyorsunuz 2 gün kalsanız bile eviniz var Yani peki buna delilimiz nedir Şimdi delil şu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fetih Mekke'de Namaz kılıyor iki rekat kılıyor sahabeye dönüyor ne buyuruyorlar Mekkelilere etimmu salatekum fe inna kavmun sefrun sefrun demek musafirune demek siz namazı tamamlayın biz misafiriz buyuruyor etimmu e salatekum fe inna kavmun sefrun peki Efendimiz Mekkeli değil miydi neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de namazı iki kılıyor iki kılıyor ama Hazreti Osman Radıyallahu anh Mina'da namazı kılıyor. O dört rekat kılıyor. Sahabe de ona itiraz ediyor. Olur mu diyor ya biz Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'la burada namaz kıldık ama iki kıldık. Sen bize namaz kıldırıyorsun burada. Halife Hazreti Osman o orada e, namazı ne kadar kıldırıyor? Tam kıldırıyor. Çünkü Hazreti Resulullah'ın Mekke'de bir şey kalmamış. En son ortak bir ev kaldı. Hazreti Ali'nin kardeşi Akil var, Efendimizin Hazreti Ali ile birlikte yani Ebu Talib'in çocuklarıyla beraber olan o evinde sattı. Hiçbir şey kalmadığından mal mülk, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de namazı iki kılıyor. Hazreti Osman'a geliyor Abdullah bin Mesud, hatta o kadar sert geliyor ki ne oldu diyor ya? اَتَفَرَّقَ بِكُمُتْ تُرُقُ İslamın yolları mı değişti, parçalandı? Neden? Efendimiz Aleyhisselamla biz burada namazı iki kıldık da. Sen halife olarak Medine'den bizimle beraber geldin. Burada namazı tam kılıyorsun deyince diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum. Men tahle bil ardi, fahuah minha. Kim bir yeri tahsil ederse oradan kabul edilir. Yani nasıl? Hazreti Osman diyor ki benim burada evim var ya da Hazreti Osman'ın nesi var orada eşi var. Eşi var. Onun için orada namazı tam kılıyor. Yani bu meseleyi bu şekilde anlıyoruz. Ama dediğim gibi yani farklı kitaplarda tehhüle mesela orada hanımı olmayı şart koşar. E, evi olsa hanımı yoksa orada da namazı eder diyebilir. Nereden çıkıyor bu fark? Tehhül kelimesinden çıkıyor. Tehhül kelimesinden. Peki efendim, bugün uçakla gidiyorsunuz, başka şeylerle gidiyorsunuz ya da Nisa suresindeki ayet-i kerimeyi okuyorlar. Hangi ayeti okuyorlar? وَإِذَا ذَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ عَنْ تَقْصُرُوا مِنَ السَّلَاةِ اِنْخِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذ۪ينَ Ayetini okuyorlar. Nisa suresi 101. ayet-i kerime, 101. ayet-i kerime sayfa. 94 Peki bu ayet-i kerime sayfanın en son ayeti. Ve izâ fil ard, ne demek? Ve izâ sefertum fil ard. Yeryüzünde seyahate çıktığınız zaman feley seleykum cunahun en taksuru minas salati. Cunahun yani size günah yok, zorluk yok, ne de zorluk yok. En taksuru minas salati namazı Kasretmede Şimdi İmam Cessas Cessas diyor ki Cessas ahkamın Kur'anında Efendim diyor Kasır iki türlüdür Bir kasur rekaat var Bir de kasrul ahval var Yazın onları oraya Kasr rekaat var Bir de kasrul ahval var Kasr rekaat nedir? Dördü ikiye indiriyorsunuz Bir de ne var? Kasrul ahval var O nedir? Düşman saldırısı var. Ayakta kılarsanız sizi görecekler. Oturarak kılıyorsunuz. Görmesinler diye. Dolayısıyla Cessas diyor ki buradan şunu anlayabiliriz. Yani inhiftum enyeftinekumul ladine kafarû. Siz kafirlerin size saldırmasından, sizi böyle ileyle almasından korkuyorsunuz. O zaman ne yaparsınız? Vasıtada kılabilirsiniz. Arabada kılabilirsiniz Veya oturarak farzı kılabilirsiniz Normalde kılamıyordunuz Eğer oturarak düşman endişesinden Korkusundan dolayı kılarsanız Bu ne olur? Kasrul ahval olur Tamam Zaten seferde iki kılacaktınız Bir de düşman korkusu var diye Ahvalinde kasrediyorsunuz Fakat e, Bazı alimlerde Hanefi fukası diyorlar ki Burada allah Teala vakayı bize anlatıyor. Nedir o vaka? Genelde Efendimiz hep saldırılara maruz kalıyorlardı. İn enyefsine en yefsine keferu. Kafirlerin sizin üzerinize saldırmasından endişe ediyorsanız sizi yakalamalarından o zaman kastetmenizde bir e, sakınca yok, bir günah yok, bir zorluk yok. Yani bunu umum ve hali dikkate alarak Cenab-ı Hak indirmiştir. Peki her ikisi olabilir, her ikisi olabilir ama bu bu ayet kelime şuna delil olmaz. Yani bugün korku yok, bugün endişe yok. Dolayısıyla uçakla gidiyorsunuz, bir saatti İstanbuldasınız. Neden namazları hala kasrediyoruz, iki kılıyoruz diyorlar, itiraz ediyorlar buna, itiraz ediyorlar. Peki Hazreti Ömer Efendimize birisi geliyor, diyor ki neden namazları biz tam kılmıyoruz. Ömer gibi bir devlet başkanı var. Efendim e, hala biz bu namazları diyor ne yapıyoruz? E, i̇ki kılıyoruz seferde. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki ona te'accebtu mimma te'accebte senin bu hayret ettiğinden ben de hayret etmiştim. Hala neden namazları seferde iki kılıyoruz? Niçin? in kiftum en yeftineküm keferu Artık kafirlerin saldırı tehdidi yok ama hala iki kılıyoruz. Allah Resulüne sordum diyor Ömer Radıyallahu Anh Efendimiz buyurdu ki: hadihi sadaka, hedihi sadakatun. Bu bir sadakadır, Allah'ın hediyesidir. Fakbelu sadakat Allah. Allah'ın sadakasında kabul edin. Yani Cenab-ı Hak'tan gelen bir ikramdır. İkramı kabul edeceksiniz. Yani ey benim kardeşim. Hani biz uşakla gidiyoruz, tankla, tüfekle gidiyoruz. Neden hala in hiftu men yeftinekumul lezine keferu? Bu ayet-i amel etmiyoruz. Ne diyordu ayet-i kerime? اِذَا fil فِي الْاَرْضِي فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ اَنْ min as-sala. Ne zaman kasır? İn hiftum. اَنْ يَفْتِينَكُمُ Ama şimdi korku yok. Hazreti Ömer, e ben de böyle anladım diyor senin gibi. Allah Resulüne sordum. Efendimiz buyurdu ki, bu Rabbinizden gelen bir hediyedir. O hediyeyi kabul ediniz. Dolayısıyla siz de o hediyeyi kabul edeceksiniz. Orada bir emir var. Yani sefer halinde namazlarınızı kasır ediyorsunuz. Şimdi ibareyi bir sura okuyup ikmal edelim. Vakit içinde uyunca ne oluyor? Dört kılacak. Yani seferi vakit içinde mukime uyduğu zaman 4 kılacak. Ama kazaya kalınca uyabiliyor muydu? Mukimle seferinin öğle namazları kazaya kaldı. E, seferi mukime uyabilir mi? Uyamazdı. Neden? Çünkü onun birinci oturuşu vacip. O zaten bir defa oturacaktı. O ise farzdır. Uyamıyordu. Peki, wa farduhu fi kulli ruba'iyetin rak'atan. Efendim nedir bu? Her rubai olanlarda iki rekattır. Tamam, iki rekat farz. Eğer farzı bu kadardır, farzı bu kadardır. Fikülle ruba'iyyetin dört rekattı namazlarda rakatani iki rekat. Ama İmam Şafi'ye göre kılarsa hepsi farz olur. Bize göre ikinin üzerinde kılarsa günahkar olur ve e, üç ve dördün rekatları farz değil, nafile olur. Orada hadis-i şerif var. Fırzatü salatü fil asr rak'atayni fezidat fil hadar ve ukirret fi's sefer diyor Hz. Ayşe radıyallahu anha. Ve yaseeru ve yaseeru musafiran izâ fâraqa buyûtel misrî qâsidan mesîrata thalâsati eyâmin ve leylihâ ve Peki ne zaman adam misafir olur? Ne zaman misafir oluyorsunuz? وَيَسِيرُ مُسَافِرًا اِذَا فَارَكَ بُيُوتَ الْمِصْرِ Yani o şehrin evlerinden ayrıldığınızda, eskiden şehirlerde böyle mahallelerin, kasabaların dışında patos yaptıkları, hayvanları bağladıkları yer olur. Oradan ayrılınca ya da sahabe-i kiram efendilerimiz ne diyorlar? Şerte var burada. لَوْ فَارَقْنَا هَذَا La kasarına, hus dediğine kamıştan yapılan evler. Kamıştan yapılan evden ayrıldığımız zaman namazları kastediyorduk. Yani şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'den Mekke'ye gidiyor. Öğle namazını Medine'de kılıyor. Kaç? Dört kılıyor. İkindiği nerede kılıyor? Zülhüleyfe'de kılıyor. Ne kadar? İşte on kilometre kadar bir yer. Zülhüleyfe. Ama nereye gidiyor? Mekke'yi mükerremeye gidiyor. Zulhuleife'de ikindiyi kaç kılıyor? İki kılıyor. Han yani dolayısıyla diyoruz ki birisi 90 kilometreden daha uzun bir yola gidecekse, o zaman şehrin çıkışından itibaren namazı iki kılacak. Yani ben şimdi nereye gidiyorum? İstanbul'a gidiyorum. Hava alanda namazı ne kılacağım? İki kılacağım. Tamam. İstanbul'dan geliyorum. Hava alanda namazı ne kılacağım? İki kılacağım. Tamam. 2 kılacağım. Çünkü benim şehrim 19 Mayıs. Burası burada kalıyorum. Yine İstanbul'a taksiyle gidiyorum. 19 Mayıs'ın bittiğini gösteren levha var. 19 Mayıs'ın bittiğini gösteren levhadan sonra eğer 90 kilometre gidecekseniz o kadar bir yola niyet ettiyseniz namazı yine 2 kılıyorsunuz. Ne zamana kadar 2 kılıyorsunuz? Ta şehrinize girdiğini gösteren o tabelaya kadar. Yani buraya 90 km'ye yaklaşanan kadar değil. Yani işte Havza'da iki kılıyorsunuz, Samsun'da iki kılıyorsunuz. 19 Mayıs'a girene kadar namazlarınızı kas ediyorsunuz. E ama 90 km'den uzaktan geliyorsan, Samsun'dan buraya gelirken kaç km var? 30. E namazı kas ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Peki İstanbul içinde 90 km'den daha fazla dolaşıyorsunuz bir şehirden çıkma olmadığından dolayı, İstanbul'da 100 kilometre bir yerden bir yere gitseniz de namazı yine tam kılıyorsunuz. Çünkü çıkma olmadı. Peki, ne zaman yolcu oluyorsunuz? Yani şer'i literatürde misafir oluyorsunuz. Yani şer'i misafir dediği zaman şer'i literatürdekini anlıyoruz. 90 kilometre ve üzerindeki bir yola giden İdafa Faraka Büyük Hotel Mısır'ı şehrin evlerinden ayrıldığında ama ne niyeti ne olacak? Hangi halde ayrılacak? Yani faraka kasiden. işte şu halde ayrılacak. Kasiden Mesih Rıteselateti eyyamin olayaliha. Üç gün, üç gecelik bir mesafeyi e, niyet ediyor. E, Seyir el ibili ve maşel akdam. Seyir ibil deve yürüyüşü ya da ayak Yani hiçbir hayvan yokken kendi başına müstakil yürüyor. Şimdi bu yürüyüş, ortalama bir insan bu kadar yürür. Yani bir günde 6 saat yürür, bir günde 6 saat, 3 günde topladığın zaman 18 saat yapar. 18 saatte bir adam da yaklaşık 89-90 km yürüyor. İşte bu da 18 fersaha tekabül ediyor, 90 km kadar neden bu ayak yürüyüşünü alıyoruz, deve yürüyüşünü? E, normal olanını alıyoruz. Yani kana arabasını da almıyoruz, e, atı da almıyoruz, orta yürüyüşü alıyoruz. E, Efendimizin yürüyüşünden çıkarıyoruz bunu. Süveyda kastediyordu diyordu ya e, Süveyda. İşte bu kadar bir mesafe üç günde kastedilir. Bir de üç günü şuradan çıkarıyoruz. Ee, mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "La تَحِلُّ لِمُرَاءَةٍ an تُسَافِرَ فَوْكَ ثَلَاسَةِ اَيَّامٍ Bir kadın üç günden daha uzun bir mesafeye yalnız başına gidemez. Peki üç gün e, yani ortalama ayak yürüyüşüyle yine 90 kilometreye tekabül ediyor. Yani bunlar hep ibadetle alakalı hükümler olduğundan dolayı yani burada evet seferden bahsediyor yani misafirlikten bahsediyor ama Yine başka bir hadis şerifte mesin müddetini anlatırken üç gün üç gece misafir olan e, mez yapabilir diyor e, efendim bu hükümlerden bu üç günden e, ne çıkarıyoruz üç günlük bir yürüyüş olursa adam misafir olur diyoruz misafir olur bu da bir adam ortalama altı saat yürüyebilir. İşte bunları topladığımız zaman 90 kilometre tekabül ediyor. Arabayla siz 3 günlük mesafeyi esas almıyorsunuz. Neden? Çünkü burada zaten ne kana arabasını ne de atı hiçbirini esas almıyoruz demişti. Seyril ibili ve meshel akdam ve yu'tberu fil cebeli ma yaliku bihi kendi içinde değerlendiriyorsunuz. O fil bahri i'tizalur riyah. Denizde ise orada yelkenliği esas alıyorsunuz. Yani çok böyle hızlı esen bir rüzgar değil, yavaş esen de değil. Ortalama normal bir havada rüzgar bir yelkenliği ne kadar yürütebilirse denizde de o kadar bir mesafe esas alıyorsunuz. O kadar mesafeye üç günde gidince misafir oluyorsunuz. وَلَا <gülüyor> يَزَالُ عَلَى حُكْمُ السَّفَرِي hatta يَدْخُلَ مِصْرًا La yezalu devameder. Allahuk müsaffer, sfer halinde, hatta yedükle Mısır şehrine girene kadar. Şimdi şehrin evlerinde ayrılınca ne olduk? Ne olduk? Misafir olduk. Dedi ya, ve yeciru musafiran, ıda farqa buyut el Mısri. Şehrin evlerinden ayrılınca 90 kilometreden fazlaya gidecekse misafir oluyordu. Peki misafirlik ne zamana kadar devam eder? La yezalu had hukum la yezalu ala sefer <gülüyor> sefer hali devam ediyor. Efendim hatta yedukule misrahu şehrine giren kadar. Ev ya da ne zamana kadar devam eder? Ev yenmeye ikamete. 15 yuman fi misrin aw qaryah Ni ikame ikamete 15 dedik de 15 demedik. mebnidir değil mi? Ahadaşara ve ahavatuhâ fete üzere mebnidir mebliyun fethi. Peki hatta yedkhula misrahu şehre girene kadar evyen ve ikamete 15 yumen e, fi misrin avukariyetin bir şehirde ya da bir kariyede 15 güne niyet ediyorsa 15 gün aynı yerde olacak aynı yerleşim yerinde olacak. Peki efendim ama İmam Şafi'ye göre ne kadar 4 gün değil mi? İmam Şafi'ye göre 4 gün, Ebu Hanife'ye göre 15. 15 günden fazla niyet edecekse orada bu mukim olur. Ama şöyle olsa yarın gideceğim, yarın gideceğim diye bir yıl orada kalsa hep seferiliği devam eder. Yani niyet ettikten sonra 15 gün orada kalmalı. Bir de kalmada geceleme esas. Yani gündüz Samsun'a gitseniz akşam nereye dönüyorsunuz? Buraya dönseniz, akşam buraya dönseniz mebit esastır. Yani kaldığınız yer esas. Ama burada Diyelim kalıyorsunuz, bir gün gittiniz nerede kaldınız? Sinop'ta kaldınız, Akş yani akşam orada kaldınız. Gündüz yine buraya gelseniz, 15 günlük bu ikamet bozulur mu? Bozulur. Tamamında aynı yerde kalacaksınız. Aynı yerde bütün geceler kalırsanız, 15 günü üzerinde bu durumda mukim oluyorsunuz. Evet, evyen miye ikamete 15 yuman fi Misr'in veya kariyetin. Ve inna wa akall zalik fehu musafirun. Eğer bundan daha az ikamet ederse o zaman nedir? Misafirdir, yolcudur. Peki 15 gün nereden çıkarıyoruz? Erden çıkarıyor Hanefiler. Niçin 15 gün bir yerde kalırsa mukim olur diyoruz? Neden? Çünkü tuhur'dan çıkarıyoruz. Temizliğin en az müddetine kadardı? 15 gün Peki Hayız'da ne düşüyordu kadından? Namaz düşüyordu Peki tuhur olunca Ne dönüyordu? Namaz dönüyordu Seferde ne düşüyor sizden? 4 rekat namaz 2'ye düşüyor Peki O zaman Bu 15 gün en az kadından sürekli kan geliyorsa 15 günü temiz kabul ediyorduk o on beş günde kan gelse bile hayız halinde düşen namaz avdet ediyordu. O namazı kılacaktı. İşte ona bakıyoruz. Dolayısıyla İbn Abbas'tan da bununla alakalı rivayet var. On beş güne dair rivayet. Hani fukası diyor ki seferde de namaz dörtten ikiye düşmüştü. E o zaman adam yerine dönünce kendi yerleşim yerine orada namazı tam kılıyordu. Ya biz o namazın geriye dönüşünde 2'den den dörde avdet edişinde neyi asas alalım? Kadının sürekli kan gelen bir kadının o akan kan arasında 15 gün iki hayız arasında en az 15 gün temiz kabul ediyorduk. O 15'i alalım diyorlar, oradan alıyorlar. Peki, ve in tale mukamuhu wa men lazimehu ta'at a fandib ve min Fuhu musafirun yani 15'ten azaniyet ederse yine yolcudur ve in tale Makam demiyoruz değil mi? Fiili akam olunca o zaman mukam getiriyoruz. Akam olursa makam diyorduk. Akam eden mukam. Ve in tale mukamhu. Mukamu uzarsa bile ve in nawa aklemi zali. Fuhu musafirun ve in tale mukamhu. Yani mukamı uzadı yani bir yıl orada kaldınız bir yıl orada ikamet ettiniz ama hep seferiyle niyet ettiniz yarın gideceğim yarın gideceğim dediniz orada bir yıl kalsanız bile yine namazları kas ediyorsunuz ve in vasliye ve Tal mukamuhu Peki omen lezimehu ومن لزمه طاعه غيره كالعسكري والعبد والزوجه seferi مسافرا بسفره <بِإِقَامَتِهِ> şimdi birisi bir kadın kime bağlı eşine bağlı asker kime bağlı Komutana bağlı dolayısıyla koca mukim olursa kadın da mukimdir kadın kime bağlıdır eşine bağlıdır asker kime bağlıdır komutanına bağlıdır o giderse kadınla gider şimdi öyle mi Belki itiraz edebilirler buraya. Ama ne zimehu taatu Kime gayre itaat lazımsa? Yani kim o kadına kime itaat etmesi gerekiyor? Eşine itaat etmesi gerekiyor. Asker komutana itaat etmesi gerekiyor. Kime itaat gerekli ise ki askeri asker gibi köle ve lambdi ve uceti kadın ne olur? Yasıru mu sefiran? Bunlar misafir olurlar bir seferihi bağlı bulunduğu kişi misafir olunca bunlar da misafir olurlar. Mukîmen bir ikametihi yani sözünü dinlemesi gereken kişi mukîm olunca mesela kadın eşine itaat etmesi gerekiyor. Eş mukîm olunca kadın da mukîm. Eş misafir olunca kadın da misafir olur. Peki bu ve masafir yasir mukimen bin niye, illa asker, ezer daxil daxil daxil daxil daxil daxil daxil daxil daxil daxil daxil yolcu yani daxil daxil daxil daxil daxil daxil daxil daxil daxil daxil daxil daxil daxil daxil daxil daxil daxil işte savaşıyor bir yerde. Burada iki ay kalırız niyet etseler mukim olurlar mı olamazlar. Çünkü ordu ne zaman zafer kazanır geri döner, ne zaman hezimeti uğrar, oradan ayrılmak zorunda kalır. Onu bilmediklerinden asker ordu 15 günden fazla savaşta veya muhasara ettiği bir yerde niyet etmiş olsa bile yine seferi olur illa al-askara idha dakala dar al-harb dal al-harbe giren bir asker 15'ten fazla niyet ettiğinde mukim olamaz yine o hasara mevduan ya da bir yeri kuşatma altına aldığında peki wa niyatul ikameti min ahli al-khayb akhbiyati min ahli al-akhbiyati sahiha yani göçebeler çadır kuranlar bunlar bir yerde ikamete niyet ettiklerinde Niyetleri sahi olur. İşte burada ne diyor? Türkmenler, ekirat, Kürtler ve Türkmenler diyor. Yani bunlar göçebe olduklarından yani yörükler işte hala bu Mardin o tarafta böyle Hakkari'den çıkıyorlar. Ağrı tarafına geliyorlar. İşte Toroslarda yörükler var. Dağlarda sürekli e, dolaşıyorlar. Halbuki biz demiştik ki mebit asıldı. Yani hep 15 gün aynı yerde kalacak. E bunların dağı da bir mekan kabul edilir. Yani Samsun'la Bafra gibi ayrı yer kabul edilmez. Bu göçevelerin dağları bir kabul edilir. Dolayısıyla göçeveler koyunlarını, hayvanlarını, davarlarını bekletirken dağlarda dolaşmış olsalar bile yine bunlar mukim kabul edilirler. İkamete niyet ederlerse tabi. وَنِيَّتُ الْاِقَامَةِ مِنْ اَهْلِ الْاَخْبِيَةِ صَحِيْهَةٌ وَلَوْ لَوْا اَنْ يُق۪يمَ بِمَوْضِعَيْنِهِ لَا يَسِحْهُ اِلَّا اَنْ يَب۪يْتِ بِاَحَدِهِمَا Adam iki ayrı yerde kalmaya niyet ediyor. Mesela Mekke-i Mükerreme'ye gidiyorsunuz, Arafat'a çıkıyorsunuz. Arafat Mekke'ye ne kadar? 25 kilometre. Adam şimdi Mekke'de 20 gün kalıyor. 14 gün Mekke'de kaldı, 14. gün Mina'ya oradan nereye çıktı? Arafat'a çıktı Arafat'ta kaldı sonra tekrar Mekke'ye döndü. Toplam 20 gün kaldı. Bu adam mukim mi? Değil. Ne kılacak? Seferi kılacak. Niçin? Çünkü Arafat'ta kalmak onun Mekke'deki ikametini bozdu. Yani iki ayrı yerde birbirine yakın olsalar bile geceliyorsak geceliyorsak ayrı mekanlarda ayrı şehirlerde bu bizim ikametimizi bozar. Ama gündüz Arafat'a çıksak Akşam Mekke'ye dönsek ve geceler bölünmeden Mekke'de 20 gün kalsak ikametimizi bozar mı? Bozmaz. İkameti bozmaz. İşte burada ondan bahsediyor. Walau nawa niyet else en yuqima bi İki ayrı yerde kalmaya niyet ediyor. Laysa olmaz. İkameti olmaz yani bu kişinin iki ayrı yerde. İlla en yebi bi ahallihima. Evet iki ayrı yerde kalıyor. Mina'da kalıyor, Arafat'ta kalıyor. Mina şimdi çıktı da bitişti Mekke'ye. Arafat ayrı bir yer. Arafat'ta bir gece kalıyor. Mekke'de 20 gece kalıyor ama 14. gece Arafat'a çıkıyorsa bu adamın mukimliği bozar, bozulur. Ama sadece geceleri Mekke'de kalacak, Arafat'ta kalmayacaksa e bu adamın ne olur? O zaman İkameti bozulmaz tabii oralarda kalması gerekiyor ahaliyle bozulur. Efendim vel mu'tabaru fi tagyiril farz kasran ve itmaman ahirul vakti. Kasırda itmamda neyi esas alıyorsunuz? Şimdi öğle ezana okundu. Nereye gidiyorsunuz? Amasya'ya gidiyorsunuz. 90 kilometreden fazla. Öğle namazını nerede kıldınız? İşte çakallı denen Samsun'un çıkış istikameti var. Orada kıldınız. Buraya kaç kilometre? 40 kilometre. Ama Masa'ya gidiyorsunuz. 90'dan fazla. Orada namazın son anları yaklaştı. Ne kılıyorsunuz? İki kılıyorsunuz. Yani sonuna bakıyorsunuz. Vaktinin sonuna bakıyorsunuz. Yani halbuki buradan çıkarken öğle zan okunmuştu öğle ezanı okunduktan sonra yola çıktınız namazı yoldayken kıldınız yola bakıyorsunuz peki geliyorsunuz Amasya'dan de çıktınız 19 Mayıs'a geldiniz hala öğle vakti devam ediyor ikindiye yarım saat var burada namazı kılsanız ne kılıyorsunuz 4 kılıyorsunuz değil mi neden vaktin sonuna bakıyoruz Amasya'dan çıkarken Öğle okunmuştu. Ama ne zaman size farz oluyor? Vaktin sonunda farz oluyor. Dolayısıyla vaktin sonunda neredeyseniz ona esas alıyorsunuz. Peki وَالْمُعْتَبَرُ Mu'teber olan yani dikkate almamız gereken فِي تَغْيِيرِ kasran قَسْرًا itmamen. Yani farzın kasra dönüşmesinde yani ikiye dönüşmesinde ya da itmamında dört rekat kılınmasında nedir muhteber olan? âhirul vakti vaktin sonudur sona bakıyoruz Peki velâ yucuzu iktida'ul musafiri bil mukîmi hâricel vakti misafirin mukime, iktidası uyması caiz olmaz hâricel vakti vaktin dışında neyi örnek vermiştik buna ikinizin de öğle namazı kazaya kalıyor misafirin de mukîmin de Vakitten sonra o misafir olan kişi mukime uyup da arkasında kaza edebilir mi? Edemezdi. Neden edemezdi? Çünkü misafirin oturuşu, kadesi farzdı. İki kılacaktı. Ona iki olarak o namaz e, kazaya İki rekat ona kaza olarak kaldı sorumluluğuna geçti. E, Mukime ise 4 rekat olarak onun sorumluluğuna geçti. Mukimin birinci oturuşu vacip olduğundan onun oturuşu farzdı. Layyubunel kaviyyu ale'd daif diyorduk. Peki velaycuu iktida'ul musafiri bil mukimi harical vakti. Fi nikteda bih bimen bil mukimi fil vakti ya yani, iktida men misafiru misafir iktida ederse bihi bimen bil. mukimi mukime uyarsa fil vakti vaktin içinde etemmes salate namazı ne yapıyor azizim tamamlıyor tamam ne zaman yetişirsen yetiş o namazı tam kılıyor etemmes salate namazı tam kılacak. Fe in emmel musafirul muqima sellem ala rak'atayn wa atamma al muqimu. Eğer yolcu yani misafir imam olsa fe in emmel musafirul muqima misafir mukime imam olduğunda selleme. Şartiyenin cevabı nedir? Sellemedir. Selleme <gülüyor> fiili <da> selam verir ala rak'atayn misafir <gülüyor> iki rekatta selam verir wa atamma al muqimu mukim kalkar üç ve dördün rekatı kılar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de nasıl yapmışlardı namazı kıldırıp geri dönmüşler etim salatekum fe inna kavmun safrun buyurmuşlardı siz namazı kılın vel asî vel mutî'u seva'un istihankar birisi ya da itaat eden birisi ruhsatlarda eşittirler seva'un <Sessizlik> Eşittirler Dolayısıyla bir adam yani işki satsa kamyonuyla işki taşıyor. Bu adam 90 kilometreden uzun bir yola gitse e, Hanefi mezhebine göre isyan ediyor da bu adam asi yani. Namazı kasteder mi? Eder. Yani hepsi bunda eşittir diyor Ebu Hanife. Ama İmam Şafii'ye göre orada F maddesini koymuş. İmam Şafii'nin muhalefeti var diyor. İmam Şafii'ye göre itaat edenler bu nimetten istifade ederler. Çünkü ona göre ruhsattır bu. Ama bir adam mesela yol kesiyor, eşkiyadır, dağdadır veya ne yapıyor? Efendim, işki satıyor. Onun için kamyonla 90 kilometreden uzak bir alana gidiyorsa bu adam bu nimetten istifade edebilir mi? İmam Şafi'ye göre edemez. İmam Şafi'ye göre sadece kasır, itaat edenler itaat eden Kullar kastedebilir ama Hanefilere göre hem asi hem muti nas ayırmadığından dolayı hepsi namazı kasır nimetinden istifade ederler. Peki nafile namazlar ne olur? Eğer imkanı varsa, gücü varsa nafile kılar. Nafileleri kılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke fethinde Ummu Hani'nin evinde ne kılmıştı? Sekiz vekatlık Kuşluk namazı kılmıştı, o rivayet var, Buhari rivayetidir. Atın üzerinde, zaten, devenin üzerinde namaz kılardı seferdeyken. Bunlar bize şunu gösteriyor, bir adam misafirse, imkanı varsa, müsaise yani sünnet namazları kılar ama farzı Hanefilere göre mutlaka kasreder. Peki, bu konuyla alakalı anlaşılmadık bir husus var mı? Neden sünnet kılıyoruz? Farz bu kadar önemliyken kısaltıyoruz diyor kardeşimiz de. Neden e, sünneti kılıyoruz? Sünnete kayıt getirdik. Ne o? İmkan varsa. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam devenin üzerine gidiyor. Siz gidiyorsunuz. E, devenin üzerinde sürekli namaz kılıyorlardı. Dursa, sürekli nafile kılsa öğleden ikindiye kadar yola gidemez. Yani yol maslahatınıza engel olur kıbleye karşı oturarak veya ayakta namaz kılmak. Dolayısıyla efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem sefer maslahatını yerine getiriyor hem de en hayırlı ibadet olan namazı da o seferi yerine getirirken e, oturarak kılıyor. E, efendim biz de burada kılıyordu yani hayvanın üzerine kılıyordu, hayvanın üzerine kılıyordu. E, biz de burada şuna bakıyoruz. Seferde vakit bulabiliyorsak Vakit bulabiliyorsak kılıyoruz. Ama bulamadığımız anlar olur. Otobüs durmuyor mesela. Adam durduruyorsun. Ne diyorsun adama? Dur kardeşim. Durmuyor mu? Eğer yanında kadın yoksa hadi git bakalım diyorsun ya. Ha burada birisi abdest bozayım dese duracaktın değil mi? E, o zaman sen bu milletin e, efendim e, nesine kadar namazına önem vermiyorsun yani. Böyle bir adamsa hadi git bakalım nereye gidersen. iniyorsun otobüsten. Orada namazını kılıyorsun kardeşim Önce durduruyorsun Adam durdu Dedi ki sana ya hocam burada işte Şu adamlar da var bunlar Bastırıyorlar bana Farzı kılıyorsun İki rekat otobüse biniyorsun Yani yoldasın Acil yetişmen gereken bir yer var Sefer hali Şeriat bu kolaylığı kime göre getirmiş Herkese göre getirmiş Bütün umuma Herkese şamil. Eğer namazları tam kılsaydık zorlanabilirdi insanlar. Yani devamlı sefer halinde olanlar yapamazlardı. Allah Teala orada umuma şamil bir kolaylık getiriyor. Ama siz ferdi olarak bugün itibariyle nafileleri de kılabiliyorsanız onları da kılacaksınız. Ama olmadı. Orada oturarak nafile kılıyoruz. Farzı iniyoruz, aşağıda kılıyoruz, yerde kılıyoruz, durduruyoruz adamı. Binerken de söylüyor zaten, bak kardeşim ben falan yerde durdururum seni, namaz kılarım. Adapazarı'na gidiyorduk, İstanbul'a gidiyorduk. Babamla çok var epey yıllar, on beş yıldan fazla. Adama dur diyoruz, duracağım diyor. Ya Sabah namaz dur kardeşim, dur duracağım. Ya dur kardeşim dedim durmuyorsan biz iniyoruz dur şöyle çek kenara ee, o ara tamam dedi şurada duruyorum patladı araban lastiği tabi Allah Teala'nın hikmeti ee, yani dur kardeşim Müslümansan duracaksın ya namaz eğer durmuyorsa diyeceksin ki ha burada birisi orada rahatsız oldum dese prosot var bende duracaktın değil mi? Ya namaz var kardeşim prostatı kadar namazın önemi yok mu? Tabii ki dur onun için de dur ama idrar için duruyorsun da secde için durmuyorsan nasıl Müslümansın sen? Neye yarar? Bu İslam neye yarar? Öyle. Peki Müslüman duruşunu gösterecek kardeşim. Ee, var mı burada anlaşılmadık anlattığım bu hususla alakalı anlaşılmadık bir konu var mı? seferi Evet. Tabii uyarız. Dedik ya. Yani yolcu olan birisi camiye girdiği zaman ne yapacak? İmamı uyacak. İmamı uyduğu zaman dört tekat kılacak. Artık imama uyduğunuz zaman mukimin ilk artık imam gibi kılıyorsun İmamı uydunuz. Namaz dönüştü. Namaz Dönüştü mukime uyduğunuz zaman Mukim gibi kılıyorsunuz Fakat Eğer siz kazaya kaldıysa Seferde namazınız ki de kaldıysa O zaman uyamıyordu Neden? Çünkü sizin üzerinizde o iki olarak Artık perşinleşti Farz oldu O oturuş farz Onunki vacip olduğunda O zaman uyamıyordun Ama vaktin içindeyse Vakit onu dönüştürüyor Tamam Dört kılıyoruz Vaktin içinde. Efendim ses. Bakacağız azizim. Tabelalara bakacağız. 90 oldu mu olmadı mı diye. Ee, yani eskiden olsaydı dağlar bayırlar ihtiyaten yine ne yapardık? Mukim kabul ederdik kendimizi. Ama şimdi tabelalara bakacaksınız. Ona göre dikkate alacaksın. Tamam Peki. Çoluk çocuk varsa inemeyiz tabii. Dağ başıysa araba bulamayacaksak inemeyiz. Ama şöyle bir şehre geldik. Dur kardeşim, git kardeşim. He? İnemezsek ne yapacağız değil mi? İneceğiz önce. İnemezsek ne yaparız? Şimdi eğer bir yerde çamur batak varsa, çamur batağın olduğu bir yerde namaz oturarak hayvanın üzerinde kılınır. Eğer bir yerde düşman korkusu varsa, saldırı varsa, vahşi hayvan varsa, o zaman da atın üzerinde oturarak kılınır. Şimdi bu dakileri vahşi varlıklar kabul ederseniz, o zaman otobüsün içinde farzı oturarak kılarız. Yani yine kılınabilir oturarak kılınabilir farz. otobüsün içinde uçakta kılıyoruz. Arkada müsaade ediyorlar. Ama ismini söyleyeyim buradan. Burada da olsun. Pegasus denen bu firma Almanya'ya giderken şey yapmadılar. Müsaade etmediler. O geldi, bu geldi, şu geldi. Ayakta, arkada kıldırmaya müsaade etmediler. Ama Türk Hava Yolları'yla giderken kılabiliyorsunuz yani arkada genelde zorluk çıkarmıyorlar ama bu Pegasus denen bu firma bu kime aitse bunların din imanla alakası yok ki bu kadar böyle hepsi toplanıyorlar geliyorlar Almanya'ya gidiyor ya bu namazdır kardeşim namazı kılacağım o geliyor bu geliyor şu geliyor bilin yani böyle namaza müslüman dinle imanla saygı göstermeyenle gitme kardeşim gitme evet Peki ve la Rabbil Alemin.